İslamiyet'te milliyetçiliğin ölçüsü ne olmalıdır demişler hocam. Evet. Şimdi tabi insan e, Cenab-ı Hak hiçbir zaman insana fıtratına aykırı şeyler emretmez. Yani bir insan olarak onun tabiatına aykırı şeyleri kesinlikle Cenab-ı Hak emretmez. Evet. Mesela şöyle demez Rabbimiz Hazreti Peygamber. Ey insanlar siz kendi milletinizi sevmeyin. Irkınızı sevmeyin demez. Vatanınızı sevmeyin demez. E, toprağınızı doğduğunuz yeri sevmeyin demez. Bunlar fıtrattan olan şeyler. Bir insanın kendi vatanını sevmesinden daha doğal ne olabilir? i̇mam Gazali'nin müstesba kitabı var orada der ki ''Hubbü be iler ricali avtaanehumu me'aribu qaddaha ricali Yani insana vatanının sevgisi muhabbeti kalbine koyulmuş ve yine hadis olarak rivayet ediyorlar hadis değil ama ''Hubbul vatani minel iman'' Vatan sevgisi imanın bir parçasıdır. Ee, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'den Medine'ye gittiğinde Mekke'yi o kadar çok özledi ki Hazreti Peygamber. Kimin zaman Hazreti Bilal kendi şiirler, kasideler söylüyordu. Mekke'yi, Mekke'nin güzelliklerini anlatan, Mekke'nin dağlarını, ağaçlarını, otlarını anlatan kasideler söyleyince Efendimiz ağlıyordu ve diyordu ki Bilala, dail kulub ve bırak. Yani alışalım şu medineye diyordu. İnsanlar Mekke'den Medine'ye gittiğinde ensar muhacirler hastalanmıştı. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam elini kaldırdı ya Rabbi habbib ileynel medine kima ileyne Mekke ya Rabbi bize Mekke'yi sevdirdiğin gibi Medine'yi de sevdir dedi. Dolayısıyla İslam hiçbir zaman insanın kendi milletini sevmesini yasaklamaz, vatanını sevmesini de yasaklamaz. Peki ölçü ne olmalı? Biz Müslümanız. Bizim ölçümüz bir defa insanların kendi iradeleriyle kendi istekleriyle, kendi fiilleriyle seçmedikleri şey hususunda biz ne bunu üstünlük vasıtası vesilesi sayarız ne de karşı tarafı bizim gibi olmayan insanı suçlayıcı veya suçlamayı hak eden evet. bir vesile sayarız. Yani ben Urfa'da doğduysam bunu ben seçmedim. Eğer ben Filan insandan dünyaya geldiysen bunu ben seçmedim. Veya şu isem şu fiziki özelliklere sahipsen bunları ben seçmedim. Kürt olarak, Arap olarak dünyaya geldiysen bunu ben seçmedim. Benim iradem yok, kudretim yok. Aynı şekilde bir insan Türk olarak, Türk anneden babadan dünyaya gelmişse bunu o seçmedi. O zaman ben eğer bir Türk aileden dünyaya geldiysem. Kendi kudretim, irademin olmadığı bir hususta nasıl bir başkasını suçlayabilirim? Evet. Yani bunu İslam'ı bir tarafa bırakın. Bir insan olarak bile düşünse insan kesinlikle insani değil bu. Dolayısıyla biz Müslümanız. Bizim ölçümüz, ölçümüz insanların ırkı bakımından üstünlüğü kesinlikle değildir. Biz Kur'an-ı Kerim'in emrini biliriz. İnne Sizin en iyiniz, en kaliteliniz, Allah katına, Allah'a karşı en çok saygılı olanınız, en takvalı olanınızdır. Biz bunu biliriz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Ennâsü sevâsiyyetum ke esnânil muşt İnsanlar tarağın dişleri gibi eşittir. Ben bunu bilirim. Ben Selman, Hazreti Selman'ın söylediği şu sözü bilirim. Selman Hazretleri biliyorsunuz Farslıydı kendisi. Evet. Ee, yani ne Mekke'le ne Medine'li, Arap da değildi. Medine'ye gitti. Daha sonra orada bazı insanların kendi kabilesini, kendi aşiretlerini övdüğünü duydu bir mecliste. İşte kimisi diyordu ki ben temimliyim. Kimisi diyordu ben Kayslıyım. Çok güzel bir cevap vermişti evet. hocam orada. Buyurun lütfen. Evet ve şöyle söyledi Selman: Ebil el İslam, la abalisi wa Benim babam İslamdır. Ben Eğer babam. ben bir baba tanıyorsam benim tanıdığım babam İslamdır. Başka baba bilmem ben. İdafta kara nasıl bir Kayslı nevtemiymi? İnsanlar ben Kayslıyım. Yani ben Türküm, ben Kürdüm, ben Arapım, ben filanım diyorsa. Ben babam olarak İslam'ı bilirim ve İslam'ı baba bilirim başka da baba tanımıyorum. Selman bin İslam bin İslam bin İslam demiş Aynen öyle. Yani dolayısıyla bir Müslüman gerçekten böyle üstünlük vesilesi olarak takvaysa eğer bunu bir tarafa bırakıp Allah'a kul olmaksa bunu bir tarafa bırakıp kendisinin hiçbir çaba sarf etmediği, emeğinin olmadığı ve kendisine verilen ve kendisinin güzellik saydığı bir konuda başkasına nasıl üstünlük taslayabilir? Dolayısıyla biz Müslüman olarak bunu biliriz. Başka bir şey bilmeyiz. Ve şunu da biliyoruz ki e, bu tür söylemlerin ne o insanlara faydası var ne de başkalarına faydası var ve kesinlikle de olmayacaktır. Şimdi şöyle bakalım 1789'da Fransız ihtilali oldu. İşte oradan başlatıyorlar. Tabii fıtrı bir şeydir dedik insanın vatanını sevmesi. Ama milliyetçilik akımları o zamandan itibaren başladı. Allah aşkına şimdi bizim şu, co şu coğrafyada, şu topraklarda mesela özellikle doğuda bu insanlar sadece Kürt, Türk beraber yaşamadılar. Mesela Urfa'yı size örnek vereyim. Yahudiler de orada vardı. Evet. Hristiyanlar da orada vardı. Başka başka insanlar da orada vardı. Emin olun e, belli bir yüz, şu yüz sene öncesine kadar oradaki insanların hiçbir biriyle problemi yoktu. Böyle bir problem yoktu. Ancak daha sonra işte sizin de buyurduğunuz gibi dışarıdan bazı müdahalelerle. Bu insanlar birbirlerine karşı küstürülmeye başladı. Milliyetçilik söylemleriyle, ırkçılık söylemleriyle bu tür şeyler ortaya koymaya başladılar. Ve bunlar kesinlikle birleştirici olmadı. İnsanlara bakın Müslümanlar demiyorum. insanlara faydalı olmadı. O zaman yapılacak olan şey şudur. En başta insanlık şemsiyesi altında bakın. İnsanlık. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Adem'in çocukları olma bakımından yani Almanya'daki de benim kardeşimdir. Çünkü Adem'deniz Fransa'daki de benim kardeşimdir. Onun bir alt şemsiyesi var o da İslam şemsiyesidir. Evet. Dolayısıyla biz böyle küçük küçük hepimizi barındırmayacak şemsiyelerin altına girmeyelim. Barındırmaz. Ya senin olacak ya benim olacak. Biz İslam şemsiyesinin altına girelim. Nasıl ki İslam 13 asır boyunca İslami bir düşünceyle yaşadığımız için insanlara Müslümanlar efendi kıldıysa herkes emin olsun. Bu insanların, Müslümanların selefini dünyaya hakim kılan şey Allah'ın izniyle halefini sonradan gelen nesillerin de hakim kılacaktır. Başka bir şeyin peşine düşmeye Muhtemelen gerek yok. hocam ben e, aklıma geldikçe şu hadisi şerifle kendimi ve çevremdeki insanları biraz böyle uyarmaya çalışıyorum. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Mesela. buyuruyor ya. Müslümanlar birbirini destekleyen tutan tuğlalar gibidir diyor. Ee, İslam'da bu tuğlaları birbirine yapıştıran çimento vazifesi geliyor ve bu Aynen. tuğlalardan birisi Türk, birisi Kürt, birisi Çerkez, birisi Laz, e, birisi Arnavut. Biz İslam Çimentosuyla inşallah İslam şemsiyesiyle ile bir arada tutunup inşallah bizi bize düşürmeye çalışan üst akıllara evet. e, kötü düşünceli şer odaklarına karşı galip geldik.